Kur'an'da Allah lanetleşmeye davet ediyor. Bu ayeti okuduk ve ehli kitapta bundan kaçınmışlar. Geçtiğimiz ayda bir hoca efendinin bir lanetleşme duası vardı ve herkes beddua olarak bunu algıladı. Hangisi doğru? Lanetleşme var mı yok mu? Bu ayeti günümüz açısından nasıl anlamamız lazım? lanetleşmenin var olduğu ayette belli, mübahale deniyor ama orada ne zaman yapılıyor lanetleşme? Ayeti açalım ona göre şey yapalım. Bak diyor ki فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَائَكَ مِيَ الْعِلِمْ bu bilgi sana geldikten sonra hala sana delil getirmeye çalışanlar varsa diyor. ve تَعَالَ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اَنْفُسَنَا وَنْفُسَكُمْ İşte o zaman söyle, işte şunu şunu çağıralım, sonra lanetleşelim diyor. Ne zaman bu bilgi geldikten sonra hala inat ediliyorsa, orada yapılacak bir şey kalmamış oluyor. Ama şimdi o lanet duasında bununla uzaktan yakından bir alaka yok. Yani o öyle Kur'an-ı Kerim ölçülerine koyduğunuz zaman zaten karşı tarafın iler tutar tarafı yok. O laneti yapan kişinin Kur'an-ı Kerim ölçülerine uyan, ben şahsen hiçbir tarafını bulamadım şu ana kadar. Bak çok açık söylüyorum. Şu bizim aracılık şirk kitabını getirir misiniz? Şimdi bak bu kitapta bu hocayla ilgili bir bölüm vardır. Sen bu sen onu be. Yani ben hayret ettim. Onu yazım kendisine gönderdim. Zaten İstanbul'dayken ben onu Süleymaniye Kürsüsüne getirmiştim. Bir başka örnek başlığı altında olacak. Evet. Buldun mu? Şimdi 161. sayfada Şimdi şöyle bir ifadesi var. Küçük Dünyam 2 ve Zaman Gazetesi'nin 28 Kasım 1996 tarihindeki yayınladığı kendi yazısı. O yayınladığı gün ben bu konuyu Süleymaniye Camii kürsüsünde anlatmıştım kendisi de duymuş. Sonra bana kendisi söyledi dinlediğini. Sonra vazgeçmedi yolundan, hala devam etti. Devam edince bu kitap onun için yazdı. Bakın burada okursunuz, görürsünüz. Birkaç açıdan bunun şirk olduğunu anlatıyorum. Birkaç açıdan. Şimdi iki tane arkadaşımı gönderdi bana. Buradaki iki, kendi adını çıkardık. Benim adım çıksın gerisi kalsın. Şaşırdım kaldım. Ne demek benim adım çıksın ya? Bu ya doğrudur ya yanlıştır. Yanlışsa beni uyar, vazgeçeyim değil mi? Dolayısıyla ya bunların iler tutar tarafları yok ki onun yapmış olduğu beddua bu, bu ayet kelimeye kerimeye girsin. Dini kendilerine uydurmak isteyen bir yapıları var. Dine uymak isteyen insanlar da olur bu şey. Dine uymak istersiniz, Ondan sonra karşı taraf uymak istemez, başka çare kalmaz. Bütün delilleri ortaya koyarsınız, o zaman lanetleşirsiniz. İşte az önce söyledim, işte Ömer Bey de beraberdi. Kendisine Mehdi diyen gruplardan bir tanesiyle uzun uzun görüştük. Bizim vakfa birkaç kere geldiler, ben onların yerlerine gittim. Artık bütün Deliler bitti. O zaman lanetleşmeden ha şeyde vardı, Fikret de vardı değil mi? Tamam doğru. <gülüyor> tamam Fikret de oradaydı, doğru. Ondan sonra lanetleşmeden başka bir çare kalmadı. Çünkü artık söyleyecek hiçbir sözleri kalmadı. Onlar lanet talep ettiler, biz de peki dedik. Şimdi <gülüyor> Allah'ın dinine uymak gerekir. Dini kendine uydurursan olmaz. Dünyayı dine tercih ettiğin zaman olmaz. Sonra biz bu çalışmaları son siyasi olaylar sebebiyle yapmıyoruz. Asırlardır İslam'ın yanına paralel din konmuş, biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Paralel dinin mücadelesini yaptığın zaman kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ama ne zaman paralel devlet oluyorsa bakıyorsunuz ki herkes paralel dinden bahsetmeye başlıyor. Ne oluyor kardeşim ya? Ben şimdi size şunu söyleyeyim yarın bunların bir çoğu şeyden vazgeçebilir ama biz yine aynı noktadayız. Değişmez Allah'ın izniyle. Hayır, dün neyse bugün de o. Dolayısıyla hani ortada Allah'ın kitabına uygun bir tavır yok ki yapılan lanet, laneti lanetleşme sayayım. Zaten ben o Fethullah Hoca'nın lanet okuduğu o duayı bir televizyona değerlendirmiştim televizyon yayınlamaya cesaret edemedi. Evet yayınlayamadı yani, yayınlasaydı hepiniz dinleyecektiniz. O kendisi, söylediklerinin tamamı kendi aleyhine. Çünkü söyledikleri vasıflarının hepsi kendinde olan vasıflar. Evet. Peki devam et.